Kur'an ve Sünnet ışığında Sahih İlmihal Abdest Bölümü Abdestin Faziletleri Ebu Hureyre Radyoluğa anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam buyurdular ki, Allah'ın hataları silmeyi ve dereceleri yükseltmeyi vesile kıldığı şeyleri size söylemeyeyim mi? Evet ey Allah'ın Resulü söyleyin dediler. Bunun üzerine saydı. Zahmetine rağmen abdesti tam almaktır. mesud Mescide çok adım atmak Bir namazdan sonra diğer namazı beklemektir İşte bu ribattır İşte bu ribattır İşte bu ribattır Ebu Hureyre Radyoluğu Anhu anlatıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Buyurdular ki Mümin veya Müslüman bir kul Abdest aldığında Yüzünü yıkayınca Gözüyle bakarak işlediği bütün günahlar Su ile veya Suyun dom son damlasıyla yüzünden dökülür iner ellerini yıkayınca elleriyle işlediği hatalar su ile birlikte veya suyun son damlasıyla ellerinden iner dökülür ayaklarını yıkayınca da ayaklarıyla giderek işlediği bütün günahları su ile veya suyun son damlasıyla iner dökülür Öyle Ki abdest tamamlanınca günahlarından arınmış olarak tertemiz çıkar Abdestsiz namaz makbul değildir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığımız zaman yüzlerinize, dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı mes edip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp oldunuz ise boy abdesti alın. Hasta yahut yolculuk halinde bulunuyorsanız, yahut biriniz tuvaletten gelirse... Yahut da kadınlara dokunmuşsanız, cinsi birleşme yapmışsanız ve bu hallerde su bulamamışsanız temiz toprakla temim edin de yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi onunla mes edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkartmak istemez. Fakat sizi tertemiz kılmak ve size ihsan ettiği nimetini tamamlamak ister. Umulur ki şükredersiniz. Maide suresi 5-6 Enes Radyo'lu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı şöyle derken işittim. Allah temizlik, abdest olmadan namazı, çalınan maldan da sadakayı kabul etmez. Abdestin farzları, niyet. Ömer bin el-Hattab Radyo'lu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, ameller ancak niyetlerledir ve kişi için ancak niyet ettiği şey vardır. Birer defa, namaz, birer defa mazmaza istinşak ve istinsar Lakit bin Sabre Radyoğlu Anhu'dan Ben ya Resulallah bana abdestten bahset dedim Resulallah aleyhissalatü vesselam abdesti güzelce al Parmakların arasına suyu eriştir Oruçlu değilken burnuna suyu çokça çek buyurdu Ebu Hureyre Radyoğlu Anhu anlatıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, sizden biri abdest aldığında burnuna su çeksin, istinşak, sonra da sümkürsün, istinsar. Yüzü bir defa yıkamak. Allah Celle Celaluhu buyuruyor, buyuruyor ki, ey iman edenler, namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı mes edip, topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Sakalı ovalamak. Enes bin Malik radiyallahu anhu'dan Resulullah Aleyhissalatu Vesselam abdest alırken bir avuç su alır. O suyu çenesinin altına vererek sakallarının arasına akıtır ve işte aziz ve celil olan Rabbim bana böyle emretti buyurdu. Dirseklere kadar elleri bir defa yıkamak. Allah Celle Celali buyuruyor ki ey iman edenler Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı mesh edip, topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Başı bir defa tamamen mesh etmek. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, başlarınızı mez edip, maide 5-6, kulakları bir defa mesh etmek, hadis-i şerifte kulaklar başın meshine dahildir buyurulmuştur. Topuklara kadar ayakları bir defa yıkamak. Allah Celle Celali buyuruyor ki topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. El ve ayak parmaklarını hilallemek. İbni Abbas Radyolu Anhu'dan rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Abdest aldığında el ve ayak parmaklarının arasını hilalle. Abdeste azalar, abdeste azalar kurumadan peş peşe yıkamak. Enes bin Malik Radyola Anhu'dan bir adem abdest almış, ayağı üzerinde tırnak kadar bir yeri bırakmış olduğu halde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da ona dön abdestini güzelce al buyurdu. Sağdan başlamak. Hadis-i Şerif'te buyuruluyor ki, giyindiğiniz ve abdest aldığınız zaman sağdan başlayın. Saçı ve sakalı sık olanın bunları ovalaması. Sık saç ve sakal suyun ulaşmasına mani olur. Vacibin ancak kendisiyle tamamlandığı şey de vaciptir. Abdestin sünnetleri, misvak kullanmak. Ebu Hureyre Radyallahu anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, eğer ümmetim üzerine zahmet vermeyecek olsaydım, her namazda misvak kullanmalarını emrederdim. Abdestin başında elleri yıkamak Abdullah bin Zeyd Radyolay Anhu'dan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam abdest alırken eline tastan su alır ve elini üç defa yıkardı. Azaları üçer defa yıkamak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam abdeste azalarını birer kere ikişer kere ve üçer kere yıkamıştır. Ağza ve burna su verirken tek avuçtan yapmak. Abdullah bin Zeyd radıyallahu anhudan Resulullah aleyhissalatü vesselam tek avucuyla mazmaza ve istinşak yaptı. Ağza ve burna su verirken ayrı ayrı su almak. Osman bin Afvan radıyallahu anhu Üçer defa yıkayarak abdest almış, ağzına ve burnuna su vermek için de ayrı su almış ve sonra Nebi'nin aleyhissalatü vesselamın abdesti böyle idi demiştir. Abdestten sonra dua. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, sizden kim abdestini alır ve bunu en güzel şekilde yapar ve sonra da, Eşhedü ve la ilahe illallah. Ve eşhâde anne Muhammeden abdu ve Rasûlü'hu şahidet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür derse kendisine cennetin sekiz kapısı da açılır ve hangisinden isterse oradan cennete girer. Abdestten sonra iki rekat namaz kılmak. Burayı da burayı radyoda anhu anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Ey Bilal Ne ile benden önce cennete girdin? Her ne zaman cennete girdiysem Her seferinde önümde senin hışırtını işittim Dün gece de cennete girmiştim Önümde yine senin hışırtını duydum Bunun üzerine Bilal Radiyallahu Anhu Ya Resulallah Her ezan okuyuşumda iki rekat namaz kıldım Her ne zaman hades vaki olduysa Derhal abdest tazeledim ve Allah'a iki rekat namaz kılmayı üzerime borç gördüm dedi Bilal'in bu açıklaması üzerine Resulullah aleyhisselatu vesselam İşte bu iki şey sebebiyle cennete girmede benden evvel davranmış olmalısın buyurdular Abdest alınmasının gerekli olduğu haller İster nafile ister farz olsun namaz kılmak için Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur Ey iman edenler, namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı mesh edip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp olduğunuz ise boya abdesti alın, hasta yahut yolculuk halinde bulunursanız, yahut biriniz tuvaletten gelirse, yahut da kadınlara dokunmuşsanız, cinsi birleşme yapmışsanız ve bu hallerde su bulamamışsanız, temiz toprakla temim edin de,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 Abdesti yoktur. Beyti tavaf etmek için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Beyti tavaf da bir namazdır. Ancak Allah bunda konuşmayı mubah kılmıştır. Abdest almanın müstahap olduğu haller. Allah Celle Celaluhu'yı zikretmek. Muhacir bin Kufuz Radyoğlu Anhu anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam küçük abdest yaparken selam verdim. Abdest alıncaya kadar selamıma karşılık vermedi. Abdest aldıktan sonra selamımı aldı. Her namaz için ayrıca abdest almak. Ebu Hureyre Radyolah Anhu'dan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Şayet ümmetime zahmet vermeyecek olsaydım, her namaz için abdest almalarını ve her abdest için misvak kullanmalarını emrederdim. Her abdest bozulmasından sonra, Buray'da Radyolah Anhu anlatıyor,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 Bilal'in bu açıklaması üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, işte bu iki şey sebebiyle cennete girmede benden evvel davranmış olmalısın buyurdular. Cenaze taşımaktan dolayı bu emrin müstehaplık için olduğunun delili İbni Abbas Radola Anhu'dan hasen bir isnatla rivayet edilen şu hadistir. Ölülerinizi yıkadığınız zaman gusletmeniz gerekmez zira ölüleriniz necis değildir. Ellerinizi yıkamanız için Ellerinizi yıkamanız sizin için yeterlidir Cünüp kişi gusletmeden uyumak isterse Ayşe Radyoğlu Anhuma'nın Allah'ın anlattığına göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cünüp iken uyumak istediği vakit Yatmadan önce namaz abdesti gibi abdest alırdı Cünüp kimse yemek yemek isterse Ayşe Radyallahu Anhuma'dan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cünüp olduğu zaman yemek veya uyumak istediği zaman namaz abdesti ile abdest alırdı. Cünüp kimse yemek yemek isterse yine namaz abdesti gibi abdest almalı. İkinci kez cima için Ebu Said El Hudri Radyallahu Anhuma'dan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Sizden biri hanımına yaklaştığında... Tekrar etmeyi isterse ikisi arasında sadece abdest alsın. Ateşin dokunduğu şey yemekten dolayı Ebu Hureyre Radyoğlu Anhu'dan Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ateşte pişen şeyler yiyince abdest alın dediğini işittim. Cabir Radyoğlu Anhu'dan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın iki işinden sonuncusu ateşin değiştirdiği yani pişirdiği şeyden dolayı abdest almamasıdır. Uyumadan önce Bera bin Azib Radyallahu Anhu'dan rivayete göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Yatacağında namaz abdesti gibi abdest al ve sonra sağ tarafına uzanıp şöyle de Allah'ım İrademi sana teslim ettim. Yönümü sana çevirdim. Senden korkup, seni isteyerek işlerimi sana bıraktım. Sırtımı sana dayadım. Senden kaçıp kurtulmak ancak sana dönmekle mümkündür. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin Nebi'ye iman ettim. Bunları söylediğin gece ölürsen, fıtrat üzere tertemiz ölürsün. Sabaha çıkarsan hayır kazanmış olarak sabahlamış olursun. Berâ. Radyallahu anh'ın diyor ki ben gönderdiğin Resul'e dedim Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam göğsüme vurdu ve gönderdiğin Nebi'ye Nebi'ye de buyurdu Mustafa dokunmak için abdest gerekir mi? Kur'an'a dokunmadan abdestsiz olarak okumanın caiz olduğunda alimler ittifak etmişlerdir Musaf'a abdestsiz olarak dokunmak hususunda ihtilaf edilmiştir. Musaf'a abdestsiz olarak dokunmanın haram olduğunu söylemek için mutlaka kitap veya sahih sünnetten delil bulunması gerekir. Lakin buna dair sahih bir delil varit olmamıştır. Cünüp veya hayızlının Kur'an okumasına gelince bu konuda da ihtilaf edilmiştir. Yine bu hususta kitap veya sahih sünnetten açık bir delil bulunmadığı için haram olduğu söylenemez. Bilakis Müslüman kişi abdestsiz halinde, cünüp veya hayızlı halinde dahi temiz olduğu için bunun caiz olması doğruya daha yakındır. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın müşrik devlet başkanlarına gönderdiği mektuplarda tam ayet yazdırması bunun caiz olduğunu gösteren hususlardır. Ancak Musafa ı haret üzere okumanın müstahap olduğuna işaret eden deliller de varid olmuştur. İbni Abbas Radallahu Anh'u dedi ki, bana Ebu Süfyan haber verdi ki Hirakıl Nebi Hirakıl Nebi'nin Mektubunu getirdi Hirakıl Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Mektubunu getirtti Ve okuduğunda şunların yazılı olduğunu gördü Bismillahirrahmanirrahim Ey ehli kitap Ortak kelimeye geliniz Ayetin tamamını okudu İbni Hazm El Muhalla'da 1.82 e Buna istinadıyla İbni Abbas Radyolar Anhu'dan Rivayet etmiş ve arkasından şöyle demiştir İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam içinde bu ayetin yazılı olduğu Mektubu Hristiyan birine göndermiştir İmam Buhari ve Başkalarının Ayşe Radyolar Anhumadan Rivayetine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Her durumda Allah'ı zikrederdi demiştir Kur'an okumak Allah'ı zikretmenin en kamil şekillerindendir. Bu hadiste her durumda zikrederdi ifadesi genel olup bunu tahsis eden bir ibare gelmemiştir. İbrahim en nehai hayızlı kadının ayet okumasında sakınca yoktur demiştir. İbni Hacer bari'de belirttiğine göre bunun benzeri İmam Malik'ten de rivayet edilmiştir. Said bin Cubeyr, İkrime Said bin el Musayyeb, Davud İbni Hazm, Buhari, haberi İbn Munzir ve başka alimler cünübün Kur'an okumasında sakınca görmemişlerdir. İbn Munzir el-Efsat no 601'de şöyle rivayet etmektedir. Übeyd bin Ubeyde dedi ki İbn Abbas radıyallahu anhu cünüp iken Kur'an'dan bir şey okudu. Ona bu konuda sorulunca şöyle dedi. Benim ezberimde bundan fazlası vardır. İbn Munzir el-Efsat no 602'de şöyle rivayet etmektedir. İbni Abbas radıyallahu anhu dedi ki cünübün bir ayet veya bunun gibisini okumasında sakınca yoktur. İbni Hacer takliye kut talikte istinadıyla Abdullah bin Abdurrahman bin Mükemmil'den rivayet ediyor. İbni Abbas radıyallahu anhu dedi ki cünübün bir ayet veya benzer miktarda okumasında sakınca yoktur. İbni Münzir el-Efsat no 603'te şöyle rivayet etmektedir. İkrime dedi ki, İbni Abbas cünüp olduğu halde girtlerini, her gün okumayı adet edindiği ayetleri ve zikirleri okurdu. İbni Hacer, Talik-u -talik istinadının sahih olduğunu söylemiştir. İbni Munzir el-Efsat, Nu 604'te şöyle rivayet etmektedir. Ebu Mücrez'den İbni Abbas radiyallahu anhunun yanına girdim ve ona cünüp Kur'an okuyabilir mi diye sordum. Dedi ki, sen girdiğinde ben cünüp olduğum halde Kur'an'ın, de birini okumuştum.'' İkrim'e de Cünüb'ün Kur'an okumasına sakınca görmezdi. Said bin el-Müseyyeb'e ''Cünüb Kur'an okuyabilir mi?'' diye soruldu. Dedi ki ''Evet, zaten ezberinde bulunmuyor mu?'' Abdestsiz olarak Musaf'a dokunulmayacağını söyleyen alimler şu hadisleri delil getirirler. 1- Amur bin Hazm, Radyalı Anhu'dan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki ''Kur'an'a ancak temiz olan kimse dokunabilir.'' Ancak bu hadiste geçen temiz kelimesi cünük olmayan kimse, abdeste olan kimse, bedeninde necaset olmayan kimse ve mümin kişi arasında ortak bir tabirdir. Aşağıda geleceği üzere bu hadiste necislikle vasfedilen kafir kastedilmektedir. Allah en iyi bilendir, bu sebeple abdestsiz olarak Kur'an'a dokunulmayacağına bu hadiste bir delil yoktur. Bununla birlikte sahih rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ben ancak namaz kılacağım zaman abdest almakla mı Abdest almakla emrolundum buyurmuştur. 2- Abdullah bin Selem'e dedi ki Ali bin Ebu Talip Radyolah Anhu'nun yanına girdim. Bana dedi ki cünüklüt dışında hiçbir şey Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı Kur'an okumaktan terdelemezdi veya şöyle alı koymazdı.